Yeah İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 6 Haziran Perşembe. Yıl 2013, ay 6, gün 157, Hızır 32. 1434, Hecri Recep 27, 1429, Rumi Mayıs 24. Fırtına. Günün tarihi. 94 yıl önce bugün 6 Haziran 1919'da Yunanlar, İz Yunanların İzmir'i alması karşısında İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda 100 bin kişinin katıldığı görkemli bir miting yapılarak İzmir'in işgali heyecanlı bir şekilde kınandı. Yemek listesi gün 157 tavuklu beğendi pilav, çoban salatası ve meyve. Büyük saatli marif takvimi.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 Merhaba herkes, Açık Radyo Brüsü 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı başladı haftanın dördüncü Açık Gazete Programı'nı yapıyoruz. Sömer Madre, Can Tonbil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Anonymous'tan bir şarkıyla yaptık. Occupy Gezi Revolution Song diyor, bir de hashtag var. Etiket de işte devrim şarkısı İstanbul diye de bitti. İlginç bir videosu da var. Youtube'dan da izlemeniz mümkün olabilir. Biraz 1960'lardaki Buffalo Springfield şarkısında Something in the birazcık esinlenmiş ama güzel bir şarkı haline getirilmiş, düzenleme yapılmış. Evet bugün son derece yoğun bir her zaman bu bu sıralarda her zaman olduğu gibi son derece yoğun bir programımız var. Fazla vakit bulamayacağız. Etraflıca yer vermeye, ayrıntı vermeye ama şöyle bir geçelim. Tabii e, Türkiye başta geliyor. Özellikle Başbakanın Twitter toplumun baş belasıdır demesinden sonra operasyon başlayıp 29 kişinin bir fotoğraf da dahil tweet paylaştıkları için gözaltına, gözaltına alınması durumu var. durumu var. İzmir Organize Suçlar Kuruluşunda göze, gözaltına alınmış polis tarafından ve büyük bir olaylarda tepkiliymiş bu duruma. Özür dilerim sözünüzü kestim. Günün en önemli olayı bu. Evet. O, Occupy daha doğrusu İstanbul'daki ayaklanmayla ilgili olarak çok sayıda şey yapacağız gene. Evet. Ayrıntılar e, verme imkanımız olacak. Onlara döne, dönmeden önce dünyadaki temel e, şeylere de bakalım. Almanya'da 100 yılın hatta 500 yılın sel baskını var. Bu daha başlangıç. En son kuzey kuzey bölgelerine doğru ilerliyordu. Şu anda durumu nedir acaba? Çok ayrıntılı bakma fırsatımız olmadı, yalnız e, fırsatımız olmadı. Yalnız fotoğraflar inanılır gibi değil gerçekten. Güney ve Güneydoğu Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da günlerdir devam ediyor yağışlar. Tam da bilim insanlarının açıkça yıllardır hatta son aylarda iyice belirttiği gibi havadaki nemin artmasıyla büyük seller geliyor, nehirler taştı. Ve özellikle Saksonya eyaletindeki Grimma kentinin restore edilmiş tarihi bölümü tamamen sular altında kalmış gibi bir acayiplik var. Baviera'nın kenti Passau'da ise su yüksekliği son kaç yılın en yüksek seviyesine ulaşmış? 15 Çık, çık, çık 75 Son 500 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bu kayıtlar yoktu herhalde. 100 yılın sel baskını <gülüyor> diye vermiş Deutsche Welle ama bunun ötesinde bir felaketle ve bunun ayrıca Deutsche Welle'den şöyle bir kulağıma çalındığı kadarıyla sabah dinlerken e, çok büyük bir maliyet yani ekonomiye olan yükü zaten e, büyüme durmuş vaziyette çok azalmış diye diyelim. Onun ekonomiye vereceği ek yüklerin, maliyetlerin de büyük ciddi sıkıntısı, olağanüstü hal, afet durumları var. Takip etmeye çalışacağız ama tabii Türkiye'deki olaylar çok ayrıntılı bakmamıza imkan vermiyor. Bir ikinci çok önemli haber de Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı orduyla ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye ordusu günlerdir çarpışıyorlardı evet. Kusair kasabasında. Sadece Beşeri Satsın rejimine bağlı ordu değil, aynı zamanda Lübnan'da Hizbullah militanlarının oluşturduğu güruh da Kusair'de çarpışıyordu. Ve Kusair düşerek e, muhalifler Kusair düştü. Evet, muhalifler geri çekildiklerini açıklamışlar. Esad demir yumrukla ezi, ezeceğiz demiş. Evet oldukça fazla bir sivil kaybından, sivilin can kaybından söz ediliyordu. Birleşmiş Milletler de kaygılarına dile getirmişti bölgedeki sivil can kayıplarına ilişkin. Bugün itibariyle daha detaylı bilgiye sahip olacağız. Kusura neler oluyor, neler bitiyor. Demir yumruk geliyor mu, gelmiyor mu? Demir yumrukla ezicez demiş. Ve bu Suriye'ye karşı saldırgan bir tutum takınan herkese açık bir mesajdır diyor. Ülkenin her köşesinde demiş Esat, kontrolü ele geçirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Bize saldıranları demir yumrukla ezmekten ezmekten bir an için bile tereddüt etmeyeceğiz. Kaderleri ya teslim olmak ya da ölmektir demiş. Çok ağır bir açıklama var. Fransa ve İngiltere'de sarin gazı kullandığına dair şeyler var dolaşıyor. Rivayet dolaşıyor. Suriye'deki Esad reşiminin iç savaşta sar sarin adlı sinir gazı kullandığının tespit edildiğini söylemişler. Evet. Laurent Fabius yani esada Bakanı. Çok özür dilerim. Esad'a göre e, ya teslim olacaklar ya ölecekler. Herhangi evet. bir diyalog yolu yok mu? Şimdilik falan. böyle bir şey söylememiş. Açıkçası çok endişe verici evet. bir şey. Zaten 96 bin Hı. ne çıktı. Ölü Ölseysin. sayısında resmen açıklanması çok Har bir darbe idi. Tabi göç, göçmeye zorlanan evlerini, yerlerini, ülkelerini terk edenlerin sayısı haddi hesabı yok. Ayrıca bu durum Kusayr'ın düşmesi Lübnan açısından apayrı sonuçlar da doğurabilir. Lübnan'daki dengeleri tamamen tepetaklak edebilecek durumda. Böyle bir haberimiz var dünyanın en büyük kimyasal silah cephaneliklerinden birine sahip olduğu sanılıyor. Beşşar Esad'ın ve araştırmacıların Birleşmiş Milletler denetçilerinin ülkeye girişine de izin vermiyor. O zaman tam belli olmuyor. Durum Beyaz Ev'den de Amerika'dan da karney toksik maddelerin kullanımından kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkarılması için daha fazla araştırılması, yapılması gerekir demiş. Bundan sonraki bir önemli haberimiz de şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca, ...Amerikan vatandaşının... ...telefonları... ...her gün dinleniyormuş. Bu da... E, ...dünya çapında çok önemli bir haber. Guardian gazetesinin... ...ele geçirdiği... ...belgeler var. Glenn, Biz gazetesi Guardian'ın ele geçirdiği belgeler. Evet ama Glenn Green Greenwald... ...yazıyor orada. Köşesi var. Ve bağımsız bir gazeteci... ...okur desteğiyle... He, ...çalışmalarını sürdürüyor ve çok büyük bir... ...işin peşinde olduğunu söylemişti. Ve bunu okurlarından aldığı destekle yapabildiğini, Guardian'ın anlaşmasının da öyle olduğunu söylemişti. Glenn Greenwald, Amerikalı hukukçu, anayasa hukukçusu, gazeteci ve Obama yönetiminin altında milyonlarca Amerikan vatandaşının Verizon şirketine abone olan, yani özel şirketlerle iş birliği halinde Amerika'nın en Büyük telekom yani te, telekomünikasyon, GSM şirketlerinden biri. Provider deniyorlar, hizmet sağlayıcı. Ve Nisan ayında, geçen Nisan'da açıklanan çok gizli bir belgeyle herkesin dinlenmesine karar verilmiş. Bu dünyayı sarsacak bir haber. Ya zaten Amerika Birleşik Devletleri Ben anlamadım. Yani ticari amaçlarla mı yoksa böyle istihbarat, güvenlik i̇stihbarat, vesaire. Tamamen güvenlik gizli yani terörle savaş kapsamında oluyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Obama yönetiminin bir anayasa hukukçusu olarak zaten Amerikan tarihinin gördüğü en büyük şeyle, gizli operasyonlara giriştiğinin Sürekli söylendiği bir çağda oluyor. Ayrıca da artık Amerika Birleşik Devletleri yurt dışında işlediği cinayetleri Amerikan vatandaşlarını şimdi yurt içinde de işlemeye başladı. O bir çeçen genç sorgu sırasında öldürüldüğü açıklandı. Şartlarını biliyor musun? Hayır. 7 kurşun olmuş birisi kafasının arkasında sorgu sırasında, sorgu sırasında elleri de bağlı bir şekilde muhtemelen o bilgiye henüz erişemedik ama e, rivayet çok sırasında. muhtelif ama yedi kurşun sorgu sırasında avukat tarafında. yok FBI, FBI pardon. avukat yok ve ensesinden vurulmuş FBI tarafından sorgu sırasında ve bir bıçak bulup üstlerine saldırdı yazıyor Sayısız FBI ajanının bulunduğu yerde, en az 5 kişinin bulunduğu bir yerde. ya yani Amerika'da da ilk defa yargısız infaz bir Amerikan vatandaşına da Amerika içinde gerçekleşmiş oldu. Gizli dinlemelerle beraber Amerika'nın çöken köprüler ve bütün yeni inşaatlarla beraber nasıl bir ülke haline gelmekte olduğunu ayrıca konuşmuş. Sartışmamız evet, lazım. Bilmediğimden soruyorum. İlk defa dediniz Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir vaka. ilk defa mı oluyor? Yoksa? Ben ilk defa duyuyorum. Hı. Bu şekilde yargısız bir hifasının evet. FBI tarafından yapıldığını. Hı hı. Daha önce hiç duymamıştım. Evet. Bir de son haber verelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizi olmuş. İrsen Küçük Hükümeti düşmüş. Meclis güvensizlik önergesini kabul etmiş. Yarın Cumhurbaşkanı istifasını sunması bekleniyor Derviş Erol'una ve e, şimdiye kadar yeryüzünde bulunan en küçük primat bulunmuş fare büyüklüğünde bir memeli hayvan Çin'de bulunmuş 55 milyon yaşındaymış insanların da içeren bu primat grubunun en küçük ve en eski üyesi oluyor. Yani en eski bulunan fosili oluyor. Çin'de bulunmuş Arki, Arki Sebus. Çok az şey biliniyor. Onun üzerinde de konuşabiliriz. Evet şimdi dönelim ve çok kısa sürede şey yapalım. Gezi Parkı direnişçileri taleplerini hükümete ve kamuoyuna duyurdu. Fakat günün en önemli haberi şüphesiz bu Twitter'la ilgili evet. Ile evet. İzmir'de yapan gözaltılar İzmir'de Gezi Parkı için tweet atan 38 kişi soruşturuluyor 34'ü halkı suça tahrikten gözaltına alınmış efendim yani e, evi basılan üniversite öğrencisi Aynur Tıkıroğlu birçok defas güne çağrıda yapmış olduğu o Twitter sayfasında görülebilmektiymiş. O tweetlerden örnekler vermişler Radikal Gazetesi'nde. İstiyorsanız onlardan birkaçını okuyayım. Bir de fotoğraf var yani önce istersen fotoğrafı verelim. Bir fotoğraf suçu olmuş. Evet o fotoğraftan bahsetmiştim ben. Ee, evet çok ufak da olsa. O fotoğraftan tekrar bahsetme fırsatımız olacak. Gene çok az ama İki Haziran'da İzmir Alsancak'ta çekilmiş eyleme giden sırt çantalı bir genç kızın polis tarafından saçı çekilerek tartaklandığı ver versiyon kenarında birdenbire bir hücum var. Şey kask numarası da görülüyor. Görülüyor mu? Ha, görülüyor. Ankara'da bantlamışlar da İzmir'de yapmamışlar demek. İzmir'in şeyi evet. farklıydı. İzmir'de siviller dolaşıyor ellerinde sopalarla, bezburçlarla. Evet, fotoğrafı çekeninde Her şehrin polisi farklı. Belli. Işte. Taylan Yıldırım Doğan Haber Ajansı'ndan çekilmiş. Bu fotoğrafı binlerce kişi bu fotoğrafı polis şiddetinin simgesi olarak işte bu ortamda paylaşınca Twitter'da e, ve bu suç tehlikeli fotoğraf olmuş. Bu fotoğraf dahil pek çok tweet paylaşıldığı için İzmir organize suçlarda 29 gencin sabaha karşı yapılan bir operasyonla yaşları 19 ila 10, 25 arasında olan bir şey çok tehlikeli ve önemli bir gelişme bu zaten İstanbul'da başlayıp bütün ülkeyi saran isyan dalgasının ayaklanma başkaldırı dalgasının ve hatta dünyanın da dört bir tarafından destek alan dalgasının itici gücü kesinlikle genç insanlar oluyor evet. genç kızlar ve genç erkekler delikanlılar yani yani o görüntüler önünüzde duran şu andaki fotoğraf onun videosu video görüntü video hali de var harekette hali de var tekrardan tekrardan aktarmak gerekirse yani polis o İzmir'deki sahil şeridi boyunca Gördüğü yani 18 yaşından Küçük olsun büyük olsun ama o civarlarda Olan insanların özellikle genç kızların Saçlarından tutuyor Diğer etrafında buldukları insanların kafasına Joplarla vuruyor ve bunu medya Yayınlamıyordu Arka. yani ana akım medya Bunu yayınlamıyordu bugün yayınlamaya başlamış Bu ana akım medya ama bunu Yayınlamasının en büyük sebebi twitter'da Bu fotoğrafların insanlar tarafından Bir şekilde ve Şimdi de yani, Can Tombil'in insanları... dinleyicileri Tabi ben söyleyeyim bu Altını çizerek Söyedi çok önemli bir şey. Bu şimdi suç olarak muamele edilip görülmemiş boyutta bir e, gençlere karşı yapılan bir operasyonda kullanılan bu fotoğraf daha önce ana hakim medyada medyada yoktu. Yoktur, bir evet. Şey paylaşı otosansür vardı yani. Kesinlikle bu otosansürün kırılmasına sebebiyet veren şey de aslında internet, sosyal medya ve daha... Başbakanın dediği üzere de Twitter yani sadece bu da değil örneğin İzmir şöyle tweetler var ee, İzmir gözaltına alınacaklar 72 saat nezaretten sonra mahkemeye alınacak Baro numaralarını kaydedin diyor bir tweeti İzmir doktor numaraları lütfen yayalım deniliyor bir tweette yani suç unsuru görüle görüldüğü söylenen tweet bu tweetlerde Gündoğdu'ya yardım edelim temizliğe yetişemiyoruz eldiven ve çok poşeti lazım denilmiş bir tweette Halkınızı gazlayarak, yeralayarak tahrik ederseniz bundan herkes zarar görür. Polisimiz hemen kendine yakışanı yapmalı, barışı sağlamalı denmiş başka bir tanesinde. Fuarda plastik mermiye başladılar, dikkat demiş bir başkasında. Ya da bu da mesela çok önemli bir e, tweet. Yapmayın, yaptırmayın. 1- Her türlü ırkçı söylem. 2- Parti yandaşlığı. 3- Yanlış bilgilendirme. 4- Kışkırtma provokasyon. 5- Küfürlü slogan. Yani genç insanlar İzmir'de yaklaşık... Ee, soruşturulan 34 kişi ve bunlardan 34'ü halkı suca tahrikten gözaltına alınmış bu gibi tweetler atmışlar buna benzer twitter'dan e, mesajlar göndermişler ve e, bu, bu kararda hukukçular tarafından da yoğun bir şekilde eleştiriliyordu zaten durum bu hukukçular tepkiliymiş insanlar da tepkili aslında twitter'da tepkili Evet, son derece e, önemli bir gelişme bu yani kötüye doğru gidiyor başbakanın e, yani şeyin e, arınçın başbakan yardımcısının ağzından e, özür dilemek e, yetmedi doğrusu ve başbakanın dönüşü bekleniyor dönerken de karşılanıp karşılanmayacağı gibi tartışmalar var fakat başbakanın bu konuda değişme göstereceğine dair pek bir işaret olmadığını gösteren bu İzmir polisinin durumu yani hem e, tam hesap sorulması gerekirken birdenbire böyle bir şey çıkması e, giderek durumun yani. kötüye çok daha kötüye otoriter bir e, bastırmaya e, gideceğini fakat gösteriyor fakat e, şeyi de net olarak söyleyelim hemen hemen her gün çok yakından takip etmeye çalışıyoruz özellikle de İstanbul'da daha da özellikle olarak da Taksim Gezi Parkı'nda ve Taksim Meydanı'ndaki direnişi pek öyle Twitterleri ve polis baskısını boyun eğecek gibi gözükmüyorlar tam tersine giderek yükselen bir örgütlenme durumu var onun için de bir uzlaşmaya gitmesi Çok yararlı olurdu Yoksa şiddetli bir Kriz ötesi Bir duruma doğru Götürebileceği görülüyor Şimdi mesela Bazı hükümetle de yakın Gazetelerde de O tarz e, Mesajları da Rastlıyoruz Bu çok Zaman gazetesini mi arıyorsunuz? I, aramıyorum aslında Hiçbir gazeteyi aramıyorum şu anda Star gazetesine Hı. baktım ve Yedirmeyeceğiz Onun başında da o twitter'ın hashtag işareti de var Ondan Etiket da işareti yani var Yedirmeyecekler Yani yedirilmeyecekmiş de yemek isteyen mi var Acaba diye de bir Akla soru gelebiliyor yani başbakan evet, Star istesen. gazetesi tamamen Şey tavrını almış durumda evet, Yen... Sabit kemikleşmeye başlamış olan Bu Krift. Uh, muhalif davranı almıştır. Yani durumda. demokrasiyi savunmak ve de, yani hepimizin tek çaresi olan demokrasiyi savunmak yerine Star Gazetesi Başbakan'ın ne olursa olsun gezi eylemlerinin planlı şiddete dönüşmesi gibi bir ifade kullanıyor. Ülke çapında huzursuzluğa yol açtı diyor. Yurt içi ve yurt dışından Başbakan'ın şahsını hedef alan hakaretler sosyal medyada karşı tepkiyle karşılandı diyor. Bunun örneklerini Veriyor mu vermiyor mu bakmadım. Fakat çok ciddi bir durum var. Yeni Şafak gazetesi de ekonomiye saldırıdan bahsediyor. Batı medyası Türkiye ekonomisine savaş açtı diye bir şeye girişmiş durumda. İngiliz ve Amerikan medyasının gezi eylemlerini bahane ederek Türkiye ekonomisini yıpratma kampanyası başlattı diye bir şey gidiyor. Yeni Şafak gazetesi de. Reuters hiçbir somut veri olmadan gayrimenkul sektörüne yabancı ilgisinin azaldığını ileri sürdü. CNBC ise kriz dünya petrol fiyatlarını artıracak haberi yapmış. Evet Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'nde de yüzünü kapatana 10 yıl gibi bir ifade var. Galiba bu yazıyı yazan da herhangi bir şekilde İstanbul içine çıkmamış son bir 10. günündeydi değil mi? Evet, bugün 10. Evet, günü. Son gün direnişinin bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganıyla e, başladı ve devam ediyor. Evet, bu e, yazıyı yazan kişi galiba hiç şeye çıkmamış. İstanbul'da sokaklara çıkmamış son 10 gün içerisinde. İster protestocu olun, ister protestocu olmayın, atılan gaz bombasından etkilenmemek için zaten o maskeyi yanınızda taşımanız zorunlu bir hale almıştı. Evet, yani Ama, bu devrimin buradaki devrimci durumun, bu ayaklanmanın Somut simgesi olarak aranacaksa kesinlikle gaz maskesi evet. ve bir de deniz gözlüğü. Deniz gözlüğü. Ona Google deniyor. Bir de şey var. Yani maske. Google'dan sonra Google. Anamımız maskesi. Evet, anamımız maskesi. Maskesi var. Ve vatan Gazetesi korkutmayan şu şekilde de devam ediyor. Terörle mücadele kanunu'na göre kimliğini gizlemek için yüzünü kapatan'a iki yıl iki yıldan on yıla kadar ceza verilebiliyormuş. Peki bir durum kask kındaki numarayı gizleyen polise kaç yıl ceza veriliyormuş kimliğini gizlemek güzel soru. Evet, güzel soru. Şimdi bunu son derece giderek yükselen bir tehlikeli durumdan bahsetmemiz için bin bir sebep var. Zaten Türkiye'nin önde gelen... Ee, düşünürleri, yazarları, çizerleri, şarkıcıları, müzisyenleri de konuşuyorlar. Dün e, Republika gazetesinde Yaşar Kemal'in yazdığı son derece etkili e, bulduğum yazıdan sonra bugün de Orhan Pamuk ve Sezen Aksu'dan bahsedebiliriz. Ee, Orhan Pamuk bu duyarsız siyasetin kaynağı da hükümetin gittikçe artan baskıcı ve otoriter tutumu hiç şüphesiz diyor. Gezi Parkı direnişini yazmış. İstanbul'da olup bitenlerin nasıl başladığını ve sokaklarda polisle çatışan ve biber gazıyla boğulurcasına zeh zehirlenen cesur insanları anlamak için kişisel bir hikayeyle başlayayım diyor. İstanbul adlı hatıra kitabımda bir zamanlar bütün ailemin Nişantaşı'ndaki pamuk apartmanın dairelerinde yaşadığını yazmıştım. Bu apartmanın önünde 50 yaşında bir kestane ağacı vardı ve çok şükür hala da var. Aslında 57'de bir gün önümüzden geçen caddeyi genişletmek için belediye bu ağacı kesmeye karar vermişti. Marur bürokratlar ve otoriter iktidar sahipleri mahallelinin karşı çıkmasına da aldırmamıştı.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 Taksim meydanı bütün İstanbul'un kestane ağacıdır ve korunmalıdır. İstanbul'da 60 yıldır yaşıyorum ve bu şehirde yaşayıp Taksim'le ilgili bir hatırası olmayan birisini hayal bile edemiyorum demiş. Kendi payıma bir şey söyleyeyim. Benim ilk son olmadı ama ilk kaybolduğum yer Gezi Park mıydı? Gezi Parkıydı. Son <gülüyor> <Dört>, oldu. 4 <gülüyor> yaşındayken ve ağlayarak böyle o zamanlar çok büyük görünüyordu bana orası çocukken. Şimdi olduğundan çok daha büyük görünüyor mekanlar nedense. Ve kesinlikle kaybolmuştum. Dünyada kendimi acayip yalnız hissediyordum ağlıyarak. Sonra birisi tuttu, bir hanım. Ve evladım niye ağlıyorsun dedi. Kayboldum dedim. Tamam bak bakarız çaresine deyip bir süre sonra da buldum yine yani. Orada heykeller vardı. Şey, heykeli, Pars ve Leopar heykelleri. Onlarla da oynuyordum. Yani böyle bir adresi olan bir yaşı. Ruhu onun oranın... yerine AVM olmasını istemiyorum yani. Bir de şeye baktınız ama dayanışma ve yardımlaşma galiba ruhunda var. Gezi Parka'nın. Sizin <gülüyor> başınıza gelen böyle bir şeyden sonra da çok farklı şeyler de yapamazdın. Mesela götürüp birisi sizi yedirtebilirdi birisini. Olamaz mı çocuk yaşta? İnsan evet. yani insanlardan bahsediyoruz günümüzde sizin zaman yani çocukluğunuzda da muhtemelen böyle şeylerle karşılaşabilmek belki mümkündür diye düşündüm. Evet hükümet geçen 1 Mayıs'ta meydanda gösteri yapılmasını yasakladı yeniden yapılması planlanan Topçu Kışlası ise bütün İstanbulluların bildiği gibi şehrin merkezindeki bu tek yeşil alanda sıradan bir alışveriş merkezi olacaktı.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 kolay vazgeçmeyecek vazgeçmeyeceklerini görmek bana gelecek konusunda güven ve umut veriyor demiş Orhan Pamuk. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kaybolduğum yerin ebediyen kaybedilmesinden razı değilim buna ve sonuna kadar direneceğim. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorum. Zaten dünyanın dört bir tarafından da sesler geliyor Noam Chomsky'den bir mesaj var Onu da ekleyerek devam edebiliriz yani ad bastır dergisi de kendileriyle yaptığımız bir röportajı da yakında yayınlayacağız. Netbasta Hey duydunuz mu diyor. Atina, Barcelona, Tunus, Kahire, Tripoli, Sana, Santiago, Bahrein, Wisconsin, Yosemite, 132, Indignados, Kızıl Meydan, Occupy Wall Street, Pussy Riot, Blockupy, Damask, Şam, Aydınlıoğlu ve İstanbul. Her şeyi katmışlar. Evet. Çok ne güzel bir çorba. Gezi parkının o tık tık atan kalbinden ne öğrenebiliriz diyorlar kana bulanmış Taksim'in o betonlarından ve Beşiktaş'taki barikatlardan tek bir şey öğrenebiliriz diyorlar. Küresel bahar. Ölmedi daha henüz çocukluğunu yaşıyor. Bağırıyor, çağırıyor ve hakkını istiyor. Bakın işte demokrasi böyle bir şeydir. Bakın etrafınıza demokrasi böyle bir şeydir diyor. Dayanamadım ben de bir tekrarlayacağım. Yani bu daha başlangıç mücadeleye devam diyor. Her yer kaxim, her yer direnish. Açık gazde. I Cat Fire It's the song I Youth Sonic Youth dan Youth against Fascism dahi şarkı çaldık. Yani tam da konuya bu kadar uygun düşebilir. Evet. Faşizme karşı omuz omuza diye bir slogan söylüyor. Slogan düşünüyor. üreten dört bir tarafında e, aynı zamanda. yankılanan ve bunu milliyetçileri de, ata türkçüler de, nacistleri de, komünistleri de, e, Müslümanları, da Müslümanları da aynı zamanda söylüyor. Müslümanları da söylüyor faşizme karşı omuz omuza bunu Tek anlamayan bir kesim var onu bakalım ne zaman anlayacaklar, ee, anlamaları şart olacağını düşünüyorum. Bu çokluktan bahsetmişken ufak bir şey de yapalım, e, dün ne oldu Gezi Parkı'nda ondan da bahsedelim hazır bir çokluktan bahsetmişken. Ama ona geçmeden bir de şeyi söyleyelim, Orhan Pamuk'tan bahsetmiştik, şarkıcı Sezen Aksu'dan şarkıcı, müzisyen, besteci ve şarkı yazarı.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 ve sivil geleceği bu dil taşıyacak bize haber türk minik saçenin gezi mesajı diye bu yeni dili öğrenmeliyiz manşetiyle vermiş bunu. İşte arkada yazarlardan bahsederken Chomsky'yi vermiştik zaten her yer direniş her yer taksim. Her yer taksim her yer direniş. Arkasında da I am also a çapulcu yazıyordu. Ben de bir çapulcuyum yazısının önünde Paolo, Paolo Coelho. Paolo. Da. Evet, Paolo Coelho'dan da e, bir kendi ülkesi adına bir öz eleştiri gelmiş. Kendimizden utanalım yazmış Twitter hesabında. Türkiye'de protestoculara karşı kullanılan biber gazı Brezilya malı demiş e, Brezilyalı yazar Paulo Coelho. Ve e, mesajında üzerinde Made in Brazil yazılı Yazısı bulunan biber gazı e, kapsüllerinin de fotoğrafını paylaşmış kendisi. Evet. Bu da Cem, Brezilya'dan gelen bir sesti. Evet, çok çeşitli sesler yükseliyor. Cem Boynar'da iş adamı geziye kızıyla birlikte gelmiş ve elinde de ne saçıyım ne solcu, çapulcuğum çapulcu evet. başlıklı bir. Bu haber Türkiye'nin en hesaplı gazetesi Habertürk'ten geliyor logosunda da öyle yazıyor. Türkiye'nin en hesaplı gazetesi. Ve televizyon kanalıdır aynı zamanda. Benim bildiğim kadarıyla. Gücü özgürlüğünde yazıyor. Yok. Türkiye'nin en hesaplı gazetesi olduğu da evet. yazıyor. Tamam. Hesaplar. Evet. Şimdi bu Twitter meselesi evet. 140 karakterle isyana teşvik diye Milliyet gazetesi vermiş. İzmir'de ya Twitter'de yazdıkları yüzünden gözaltına alınanlar isyana teşvikli Ankara'dakiler hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlanıyor. Radikal gazetesi de Diren Twitter diye hashtagle yani etiketle vermiş. En ilginç başlıklardan birini de Vatan Gazetesi atmış. Tabiatın kanunu diyor. Önce çapulcu yazarları vermiş. Orantısız güç biber gazı ve çapulcu çıkışına itiraz, entelektüel itiraz diyor. İşte Chomsky'nin Brezilyalı Paulo Covalho'nun ve Nobel'li Orhan Pamuk'tan Gezi'ye destek veren yazılarını verdikten sonra bir de tabiatın kanunu diye çok önemli bir noktaya evet. e, parmak basmış. Bütün bu toz, duman, gaz bulutları arasında fevkalade önemli bir de tabiatın yok olmasına ilişkin özellikle de son zamanlardaki araştırmalarda yeni yapılan araştırmalar ki belki onları da araştırmacılarını açık radyoda konuk etme fırsatı buluruz. Özellikle e, özel şirketlere devredilerek yerel düzeyde bütün şehirlerde büyük bir betonlaşma inşaat yapılıyor. Bu da tabi tabiatın Mahvolması anlamına geliyor. Evet Vatan Sana... Gazetesi bunu siyaset gezi parkında ağaçlar için sokağa dökülen yüz binleri kayıtsız kalmadı şeklinde vermiş. Çankaya Vatan devreye girmiş. Akşam şey. mı? Çok akşam. özür dilerim. Ee, Çankaya devreye girmiş ve tartışmada tabiat tasarlısını e, dün geri çektiğinden bahsediyor ama benim bildiğim kadarıyla bu bir ertelemeydi. Ya, geri çekiş mi? Yani vazgeçiş mi söz konusu acaba? Ben yanlış Ayrıntısına bakmak lazım evet. vaktimiz yok maalesef ama bu manşet bence iyi olmuş biber gazına tazlikli suya değdi dedirtecek ilk haber diye alt başlığını koymuş siyaset gezi parkındaki ağaçlar için sokağa dökülen yüz, binler, yüz binlere kayıtsız kalmadı çankaya devreye girdi tartışmalı tabiat tasarısı dün geri çekildi diyor. Belki de Taksim Gezi Parkı olmasaydı üçüncü ya da dördüncü sayfadan ufak bir haber şeklinde göreceğimiz Aynen haberi yani. bugün e, Akşam Gazetesi'nin ve alışkın olmadığımız bir gazetenin aslında bu konuları manşetinden görüyoruz. Oldukça bir, ilginç zamanlardan geçiyoruz galiba. Tabii çok bir altta bir başlıkta çok önemli bir konuya bir satırla değinmiş. Ar ar arkaya dönecek zamanımız yok maalesef iç sayfaları. Evet bir adımda orman tasarısında diyor. Özel ormanlar imara açılmayacaktı. Ebru oktar Çek için e, ikisini birden kapsayan haberi buna da bakarız. Akşam gazetesinde. Evet. Yani suratta ee, geçmeyecek. Kolay kolay geçmeyen bir gülümseme bırakan bir haber aslında bu. Evet. İyi bir şey. iyi bir şey. Eee sen meydanlardaki durumdan bahsediyordun onu da kısaca evet, söyleyeyim. Evet dün biliyorsunuz Miraç kandiliydi bu sebeple e, alanda gezebilme fırsatı bulan insanlar bir kandil simidi e, yağmurunda e, yağmurunda boğuldular resmen ya yani, tabiri caizse. Herkesin elinde kandil simidi vardı İnsanlar içki içmiyorlardı hatta e, antikapitalist Müslümanların e, yaptığı dinsel bir merasim de vardı e, Yasin okumuşlardım bunlardan da bahsediliyordu. Ve oldukça e, yine karnaval havası devam ediyordu ama bir yandan da e, Müthiş bir karnavalı dan, İnsanlar da ediyorlar bir taraftan kadar. dualarını ediyorlardı. Evet hava Böyle... çekiliyordu dua ediliyordu şarkılar söyleyip kütüphane Yağma edilircesine kitap hücum, severlerin hücumuna uğramıştı ilk şekli kütüphanenin kuru, yeni yeni kurulmakta olan bir de müze açıldığını gördük. Yani, devrim Müzesi. Evet Devrim Müzesi açılmış. Zaten müze gibi e, Taksim ve civarındaki bütün sokaklar. Yani ilk 8 günün ya da o dün 9. gündü işte belki de 9. günden de bazı hatıralar. Barikat parçaları ve fotoğraflar olmalı ama bilemiyorum ne olduğunu. Evet provokasyonu giremedik da yok. çok kalabalık çok kalabalıkta provokasyon da yok. Örneğin program sırasında iki kişi e, yakılmış haldeki bir minibüsün üzerine çıkarak Amerikan ve İsrail bayraklarını yakmaya çalışmışlar fakat diğer eylemcilerin tepkileri üzerine e, bayrakları yakmadan. Bu eylemlerini sonlandırmışlar. Böyle olaylar da yaşanıyor. Herhangi bir provokasyona mal vermeyecek durumlar da yaşanıyor aynı zamanda. Evet her an olabilir tabii. O, Ama sen o görmemiş var. olabilirsin. Oysa Zaman Gazetesi görmüş. Gezi protestolarıyla demokratik hakkını kullanan vatandaşların arasında sızan provokatörlerin... ...suç üstüne tabi olduğu yazılı eylemleri kana bulamak istedi. Öne sürüldü diyor. Gümüş suyunda... Diplomatik pasaportlu altı yabancı yakalanmış. Eylemcileri şiddete tahrik eden. Yani diplomatik pasaportla eylemcileri şiddete teşvik ediyorlarsa... Evet, pasaportlarını gösterip hadi gidelim, hadi gidelim mi diyorlar Yani acaba? dünyanın en ahmak provokatörleri arasında ilk ona girebilirler <gülüyor> evet, diye yani düşünüyorum. İlginç zamanlarda yaşıyoruz. Belki de olmuş olabilir açıkçası. Barikatlarda havai fişek düzenekleriyle patlatılmak istenen sekiz tüp ele geçirilmiş... İzmir'de de sekiz adet ses bombası yapan üç zanlı gözaltına alınmış. Zaman Gazetesi bunları veriyor ve önemli bir haber eğer doğruysa tabii. Evet. Ama onun doğruysa. yanı sıra Twitter'a yapılan baskından da hiç bahis olmaması 29 gencin tutuklanması Twitter mesajları fotoğraflarını paylaştıkları için bu da ayrı bir tuhaflık olarak kayda geçilsin ve geçinip gidelim. Evet. Cumhuriyet gazetesi eylemcilerin taleplerine inat Twitter abı başladı 34 gence organize suçtan tırnak içinde tabi gözaltı diyor ve yine etiketle diren Twitter mahşetini atmış. Evet sosyal medya üzerinde de bir direnişin örgütlenmesi lazım gibi duruyor. Çünkü herhangi bir tepki ve eleştiri ya da bir direniş oluşmadığı müddetçe bu tip tweetleri atanlar biraz önce saydığımız şurada polis var ya da şurada avukata ihtiyaç var hastanelerin durumu nedir gibi tweet atan insanların da aynı şekilde yargılanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bu sebepten ötürü Cumhuriyet gazetesinin attığı manşette oldukça yerinde olmuş diye düşünüyorum ben. Evet, Gezi Parkı direnişçileri de... Evet, bence de öyle. Gezi Parkı direnişçileri de... ...taleplerini açıkladılar. Hükümete ve... ...kamuoyuna duyurdular. Onu da belirtelim. Altı talebinin ilki... ...Gezi Parkı'nda hiçbir yapılaşma olmayacağının... ...resmen açıklanması... ...ve... ...Atatürk Kültür Merkezi'nin... ...yıkılmasına ilişkin girişimlerin... ...durdurulması... Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik halk kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan binlerce insanın yaralanmasına, Mehmet Ayvalıtaş ve Abdullah Cömert adlı iki yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, bir başka talep gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını. Bence birinci sıraya herhalde bunun gelmesi iyi olabilirdi. Taktik anlamda da, pratik anlamda da. Çünkü öncelikli sorunumuz şu anda İstanbul'un semalarını, bütün göklerini zaman zaman kaplamakta olan... Gösteriş olsun öncü, olmasın, herkes etkileyen. Herkesi etkileyen, hayvanları da hatta evet. etkileyen, çocuk, çoluk çocuğu etkileyen gazların yasaklanması bir başka talep ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşların derhal serbest bırakılmasını ki bu talebin daha dile getirildiği saatlerde de İzmir'de otuz dört kişi galiba otuz altı kişi sonradan da yirmi dokuza inen bir gözaltı furyası vardı. Bunlar da sadece fotoğraf ve mesaj paylaştıkları için yüz kırk ...karakterlik, haklik... ...boşluklarıyla beraber... ...bir durum... Ee, ...yani çok önemli... ...çelişkileri de barındırıyor... ...durum... Ee, ...1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay... ...başta olmak üzere Türkiye'deki... ...tüm meydanlarda... ...kamusal alanlarda toplantı, gösteri... eylem yasaklama ve fiili engellemelere... ...son verilmesini... ...ifade özgürlüğünün önündeki engellerin... ...kaldırılmasını talep ediyoruz demiş demokratik haklarını açıklamış durumdalar buna e, bazı gazetelerde e, talepler arttı şeklinde e, mesela sabah gazetesi bu şekilde vermiş platformun talebi arttı manşetiyle vermiş fazla e, diyor Arınca önce altı maddelik talep listesi sundu ardından Kanal İstanbul'dan üçüncü köprü, köprüye kadar birçok projede değişiklik istedi diyor eh isteyebilir ve e, böyle bu arada ilginç bir noktayı da dile getirelim o da e, başbakana gene bir Ha, evet. Fahri Doktor'a verilmiş. Evet. Bunu biriktiriyorum ben biliyorsun. Başbakan'a verilen Fahri Doktor'a haberlerini mi? Ee, verilen Fahri Doktor'a haberleri ve benzeri şeylerdeki fotoğraflar başbakanın giydiği özel bir sefer... koleksiyonunu yapacağım. Bu sefer neden verilmiş? Özel müzemizde üst katta sergileyeceğim ben de. Bu sefer neden verilmiş? Hangi... İnsanlığa katkısından dolayı. İnsanlığa öyle. katkısından dolayı. Evet. Gayet. Genel bir şey olmuş. Biraz daha spesifik inmemiş mi? Fas'ta o galiba. Pas mı vermiş? Pas vermiş. Pas vermiş evet. Pasta. Ee, bir de sosyal yok, bilimler. Yok Cezayir'de vermiş. Cezayir'de verdim. mi? Cezayir'de. Bir de sosyal bilimlere dair bir şeyler vardı orada. İşte aynı. İnsani ve sosyal ilimlerle insanlığa katkısından dolayı. Sosyal bilimlere katkısından dolayı başbakana Fahri Doktor'a veriliyor. Muhteşem. Evet, sosyal medya toplum bütün sosyal sosyetelerin yani toplumların baş belasıdır diyen e, yeni söyleyen başbakana sosyallere katkıdan dolayı, insani ve sosyal ilimlerle insanlığa katkısından ötürü Fahri Doktor'a e, verilmiş. Bir de çok hoş bir sürpriz olmuş, Cezayirli bir kız öğrenci, bir Karadeniz türküsü olan ben seni sevdiğimi İyi okuyarak sürpriz yapmış. Bunu duyan AKP'liler de yani Başbakan'ın e, doktora, e, Fahri Doktor'un ünvanını aldığını duyan AKP'liler de Başbakan'ı havalimanında karşılamak üzere alanlara inceyinden bahsediliyordu. bahsediyor ama hemen Hüseyin Kılıç'ta bir... Ömer Çelik'ti şey, galiba. Yok Hüseyin. Hüseyin Kılıç Hüseyin, mı? Hüseyin Çelik Hüseyin pardon. Çelik. İkisini bizden karıştırdık ama... Başbakan Erdoğan'ın Türkiye dün içinde havaalanında gövde gösterisi yapılacağı iddialarını yanıtlamış ve sağduyulu olmaya çağırmış vatandaşları karşılamaya gitmeyin demiş. Evet, bir Niçin Fahri doktor için bu kadar şeye gerek yok bence de. Bence de. Hakiki doktora versinlerdi. Versinler bence. <Gülüyor> Neyse. Zerzekliğin sonu yok. Hemen e, bu İzmir'deki şeye geçelim. Yani Ben e, demek istiyorum ki bir şeyle Bıyıkla sakal arasında bir durum bu. Böyle bir gövde gösterisi yapsa bir türlü, yapmasa bir, bir türlü. türlü evet. Başbakanın bakalım durumu. Neyse biz gülümsememize bakalım. Evet bakalım ve şimdi Cem altı parmağa bağlanalım. Ee, ekoloji hareketleri gündemi programımızda ve İzmir'deki direnişe bir kulak verelim. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Cem Altıparmak. Günaydın hepimiz Güzel evet. bir İzmir sabahından e, duası kentleri, Taksim'deki Gezi Parkı'ndaki kardeşleri için e, direnen, ifade hürriyetleri için, e, farklılıklı saygı için direnen İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlar. Merhabalar efendim. Merhabalar günaydın. Evet e, bu İzmir tabii bir yeni e, haber de diyemeyeceğim olayla çalkanıyor ve bu gençlerin Twitter ve fotoğraf Twitter'da mesaj ve fotoğraf paylaşmalarından dolayı suç ve ağır suçlamalarla gözaltına alınmalarıyla çalkırılan evet. bir haber var. Doğrudur. Dün gece itibariyle 4 kişinin de kendi arandıklarını öğrenmek teslim olmaları beraber 34 kişiye çıkmıştı gözaltı alınmaların sayısı. Bizim 29 Fakat diye vermiştik evet. Tamam. Evet bunların 30 e, dün gece sabah saatleri itibariyle Serbest bırakıldı Dört e, kişinin de daha sonra e, Polise var, de devam ediyordu Büyük bir ihtimalle onlar da serbest Kalacaktı yani Zaten bu işin ileride bir tarafta da yoktu yani, e, Açık dedi ki Başbakan e, bu, bu süreci bir sedef haline getirdi Ve bir takım işgizli insanlar da Bundan kendilerine görev çıkarttılar Çünkü suçlamalar yani suç mantığı içerisinde ya da işte genel suç teorisi içerisinde o suçlamaların hiçbir ilacı tarafı olmadı çok açık bunu hepimiz görüyoruz aslında. Evet ama yani bu gene de bu dün gece dün akşam üzeri başladı galiba bu değil mi ve bu tabii, tabii. ders tabii. aldık diyorlar mesela ama bekte de ders alınmamış olsa gerek ki böylesine ya, bir akıldır durdurucu bir operasyona girişine biliyor. Aynen öyle. Kimse ders aldığı falan yok herhalde. Yani şimdi ders o yani hiçbir alanda ders olacak bir şey olmadığı belli. Yani insanlar e, en dönüşüm temelini bir ekolojik talep gelen bir direniş yaşıyoruz. Fakat e, tabiatı koruma kanunu denilen bir ucubeyi de meclise indirme indirmekten vazgeçmiyor mesela meclisin evet. kendisi. Yani ...kimler de ders alıyor... Hakikaten tartışmak gerekir yani. Evet, Adalet ve kalkma, Partisi... ...Milletvekili Nimet başta... ...Gazi Eylem'in gençleri anlayışla karşılıyoruz... ...gerekli dersler... ...herkes alması gereken dersi aldı demiş ama... ...galiba bu sınırlı kalıyor... ...Nimet Hanım'ın söyledikleri. Aynen öyle, evet. Evet, İzmir'deki durum... ...nasıl genel olarak? Genel olarak... İzmir'deki durumdan bahsetmek gerekiriz. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde yaşadığımız manzaralar yaşadık burada. Bir eğlenceyle, keyifli bir geceyle başlayan tıpkı gizli parkında olduğu gibi gösteriler. Polisin yersiz şiddetiyle inanılmaz boyutlara geldi. Ciddi anlamda bu şiddetin mağdur olan insanlar oldu. Fakat son birkaç günden beri polisinde geri çekilmesiyle aslında olay bir şenlik yerine ve tamamıyla barışı, barışçılık gösterilere dönüşmüş durumda. Dün Alsancak'tan uçurtmalarımızı, dilek balonlarımızı uçurduk gökyüzüne büyük evet. yüzle. Her şey çok keyifli gözüküyor. Harika. Peki bir şey sormak istiyorum. Bir, bir şey sormak istiyorum. Bu Tabii. dinleyicilerimizden ve dostlarımızdan birisi de dile getirdi. Ülkenin çeşitli yerlerinde. E, tıpkı gezi İstanbul'da Taksim'deki Gezi Parkı gibi her yerin e, önemli parkları var. Böyle bir o parkların evet. bir tanesi merkez seçilip benzeri şeyler de orada yapılamadı. Yani İzmir'de böyle bir yer var mı tek bir parkta toplanma durumu yoksa henüz oluşmadı. Mı? İzmir'de bir park olarak değil ama bir toplanma noktası olarak Gündoğdu Meydanı. E, Kordon'da hemen Alsancak'ta eee yer alıyor. Orayı ...de kuruldu, sessizliğini vesaire içeren bir platform oluşturuldu. Ve her akşam saat 7 itibariyle insanlar orada toplanıyorlar. Şarkılarını, maçlarını söylüyorlar. Dans ediyorlar. Oturup klasik anlamda parkları, çimlerin üzerinde muhabbetlerini yapıyorlar. Kü kültür park uygun olmaz mıydı böyle bir şeye mesela? Kültür park uygun olmaz mıydı... Aslında Kültür Park'ın ismi sadece Kültür Park İzmir açısından baktığımızda evet. yani ne yazık ki ben e, Kültür Park denilen yere baktığımda bir park alanı göremiyorum müzik orada. Orası bir fuar alanı ne yazık ki ve hala da orayı e, bir takım e, yapılarla daha da enteresan tuhaf yerlere dönüştürmek için planlar yapıyor. Ülkenin yöneticileri ya da bu kentin yöneticileri diyelim enteresan bir şey. Evet bu açıdan başka bir park aramak gerekecek herhalde. Evet herhalde İzmir'in başka bir park araması gerekecek belki de. Ben isterseniz size son dönemde izmi de bu gündeme gelen eli sopalı siviller kimdir? Gerçeli ile evet, ben de onu soracaktım <gülüyor> evet bir, bir, bir bilgi vereyim yani şimdi şöyle bir gerçeklik var. Bunu biz çok iyi biliyoruz ki her yıl toplum olayında bir takım kişiler polisin yanına gelip o göstericilere taş atmak ya da küfür atmaya bir meslek edilmiş ya da bir amaç edilmiş tipler var. Bunu bir Mayıs'ta diski kuşat kuşatıldığı polisler tarafından kuşatıldığı esnada medyaya yansıyan insanlardan da gördük yani. Polis kendi yanında göstereceği taşıdan kişiye karşı herhangi bir müdahale bulan, bulunmayı gereksiz buluyor ya da doğal bul buluyor büyük bir ihtimalle. Şimdi bu gibi insanlar İzmir'e var. Ee, ben bizzat kendim e, olayların insanında bulunduğum için gördüm. Yani Basmane Parkı'nda e, işte Fuar Kültür Parkı alanının içerisindeki göstericilere e, atılan e, taşlar var ve bunları atan kişilerde bir takım ee, ...ne amaçlı ortalığı olduğu bilirsiz insanlardı. Ee, Tabi şimdi bunlara bir, bir sıfat... Tak, takmek kalkışırsak... bunu çok buçuk dersek... hani sokaktaki kardeşlerimiz ayıp etmiş oluruz. Yani bir iş güzel diyelim bu insanlara. Hı -hı. Fakat İzmir'deki... ...konu bu değil. Yani bunlar her zaman var. Bu, bu bahsettiğimiz grup. İzmir'deki eli sopalı... E, ...siviller denilen kişiler... hakikaten gerçeklerde de sivil polisler. E, Emniyet müdürlüğü tarafından sahiye sürmüş ellerindekiler şeyler var. Ee, sopalar var yani evet, job değil, değil mi? Yani İzmir emniyetinde evet. böyle bir problem var? Ödenekleri mi az? Yani polisin eline job değil de şey tahtadan sopalar geliyorlar. Torn, tornadan, evet, torna'dan çıkmış Evet, Ben aynen öyle. Şimdi bunu, bunu tartışmak gerekiyor. Şimdi İzmir e, emniyet müdürü Ali Bilikay şunu diyor. Şimdi şuna inanmamızı bekliyor. Diyor ki ya bunlar toplum polisidir. Biz bunları görev için sahiye sürdük. Fakat bunlar, bunları yelek de verdik ama bunlar yelek giymeyi unutmuşlar diyor. Şimdi Allah Allah. E, şimdi hangi gün unuttular acaba? Yani bu insanlar 5000'den günden beri, altı günden beri alandalar ve aynı sopalarla insanlara hak eden e, en amiyane tabiyle girişiyorlar. Şimdi hangi arada yelek giymeyi unuttu bu arkadaşlar? Evet, bu açıklamada zaten bütün bu geziyle başlayan ama bütün ülke çapında yaygınlık kazanan eylemlerin <gülüyor> insanları aptal yerine konmasının en, en büyük itiraz sebeplerinden biri buydu zaten kalkışmanın A başlamasının. Aynen öyle. Şimdi valilik dahi İzmir'de bu, bu, bu polisler hakkında bu sahaya sürülen polisler hakkında müfettiş talep etti, soruşturma talep etti. Şimdi ben seraset sahibi bir AK Parti yöneticisi olsam şunu sormak isterdim. Çünkü şöyle niye? Çünkü şöyle bir problem var. İnsanlar yani biz kendi üniversite öğrencilerimizden de Avukat bu olayları bilmemizden dolayı kimin polis olabildiğini evet. ayırt edebiliyoruz. Bu çok normal bir şey. Yani ben o insanları gördüğümde bunların polis olduklarını çok rahat anlamıştım. Ama sıradan herhangi bir şekilde sokakta olan evlerinde olan insanlar geceleri evlerin önünde en sopalı kişiler tarafından birilerinin darp edildiğini gördüğünde insanlar ve aynı zamanda çok şey de açık manipüle edilmeyi de çok açık ve şöyle tweetler dolaştı ortalıkta AK Parti gençlik kolları, AK Parti üyeler elinde sopalarla sivilleri dövüyorlar... ...şimdi bu çok... ...çok provokasyon açık bir şey... Evet. ...yani ciddi anlamda bir halk arası... ...çatışma görüntüsü... E, ...yaratmaya çalışan bir takım... E, ...şeylere de çok açık... ...manipülasyonu da çok açık... Evet, ...bugün şimdi bazı da, gazetelerde de görebiliyoruz... Da, ...maalesef aynı şeyleri... ...evet şimdi... ...bu durumda ben oraya geliyorum... Yani ...Ak Partili felaket sahibi olsam şunu sordum. ...yani İzmir Emniyet Müdürü... ...Ali Bilkay niye izin diyor polis olmadığı olduğu belli olmayan ellerinde sopalar bulunan bir takım sivil polisleri sahaya sürmekle neye hizmet edecek? Evet. Böyle bir görüntüden, böyle bir manipülasyondan kim fayda sağlayacak? Evet. <gülüyor> ya yani Bence ilk acilen e, emniyet müdürünün görevden el şart. Evet zaten e, dünkü talepler listesinde de bu e, yer alıyordu. Birinci e, sırada zaten. O yüzden yani Ge Gezi parkındaki temel şeyin bu evet. gö görevden el çektirmelerin talepleri taleplerin başında geliyordu zaten. Tabii evet. evet. şüphesi çünkü siz e, kim olduğu belli olmayan bir insan tıpkı bir çivi kubekin kapasındaki numarayı kapatmasıyla eşdeğer. Evet. Yani bu çok açık şöyle bir mesajdır. Ben her türlü hukuksuzlukla geliyorum, e, her türlü de e, hukuka dışı işi size karşı uygulayacağım ve bundan da sorgulanmadan kurtulacağım. Bu, Etrafınızdaki herkese yani. polis olabilir mesajı da var aynı zamanda bunun için. Aynen yani. öyle. Evet, Aynen yani. öyle. Yani zaten Gezi Parkı'ndaki işte bu mahkemenin idari, idari mahkemenin de yürütmeyi e, durdurma kararına rağmen yapacağız, yıkacağız evet. diyen hukuku alenen çiğneme, çiğneyen başbakandan başlayıp gidiyor bu hukuksuzluk. Öyle bu, bu, bu, bu bir salgın hastalık çünkü. Bunu başınızdaki insan bu, bu söylüyorsa bu yayılır. Evet. Bu her kademeye <gülüyor> evet. yayılır. Evet. Burada bitirmek zorundayız Cem Bey. Ki, Maalesef. Çok teşekkür ederiz. Bu takip etmeye elbette devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Tamam üzere. görüşmek üzere. Herkese çok selamlar. selamlar. Hoşçakalın. Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Günaydın Günaydın Seyfettin Bey Günaydın Konumuz belli bu sefer herhalde ekonomik gidişat derken biz de yani 10. günde bugün direniş biz de yaklaşık 7 günden beri kesintisiz olarak takip etmeye çalışıyoruz. Çok özel yayınlar da yaptık hafta sonlarından itibaren ama günde 4-5 saat en az çeşitli programlarda yapıyoruz. Bu şeyi sormak istiyordum öncelikle tabii bu gezi eylemlerinin piyasaları ve şirketleri biraz sarstığı eylemlerde tepki çeken doğuşa ait mesela NTV'nin faturasının aynı gruba ait olan Garanti Bankası'na çıktığı gibi haberler vardı. Moody'ler doğuş grubuna ait Garanti Bankası'ndaki hesaplarını boşaltınca banka özür açıklaması yaptı. Genel Müdür Ergun Özen ben de eylemin yanındayım ben de çapulcuyum dedi. Perakende sektörüde satışların yüzde otuz düştüğünü söylerken turizmcilerde de iptaller artıyor. İstanbul'a gitmeyin inkazı yapılıyor demişler. Ne diyorsun bu duruma? Şimdi bir kere tabii yüzücü ama diğer taraftan da doğrusu iyi oldu. Demek de içimden geliyor. Çünkü özellikle Sayın Başbakan'ın anlayacağı iki şey var birincisi ekonomi ekonomi eğer hakikaten bu gelişmeler nedeniyle kötü gitmeye başlarsa zaten parlak değil durumunu daha önce de konuştuk belki tekrar hatırlatırız ama evet bu bir bundan çekinir hakikaten ama ikincisi de tabii oy kaybı ama sandık daha uzakta ama çok sık anket yaptırıyorlar. Şimdi bu olayların hakikaten nasıl etkileyeceğini biliyorsun. Yüzde hemen hemen tüm anket şirketleri bu Gezi park olaylarına kadar yüzde ellinin üzerinde 51-52 oy desteği veriyorlardı, tahmin ediyorlardı AK Parti için. Şimdi doğrusu yani bir 3-5 puan düşse çok iyi olur. Bu da Bir de bundan anlar Sayın Başbakan. Ee, ciddi ekonomiye bir dönecek olursak e, yani tabi ki e, iki, iki yönü var olayın birincisi doğrudan tabi etki bu Taksim e, otel e, şeyi e, otellerin e, çok sayıda otelin bulunduğu bir merkez turizm merkezi tabi parakendi satışında çok önemli bir şeyi ee, ama e, makro düzeyde hani olayın resmi bütününe baktığı zaman öyle çok da muazzam bir etki olmaz. Oradaki tabii otelciler de kış kuşursuz çok rahatsızlar. E, iş burada kalırsa bu ekonomik etki çok sınırlı kalacak. Ama gene de şunu gösterdi. İstikrar ne kadar önemli e, hakikaten. E, ve bunu e, hani e, bizzat hükümetin bu ilk, kendi yarattığı istikrarı kendisinin bozması... Hakikaten dünyada Ender Aslan'ın olaylardan biri olsa gerek evet, yani, ne, ne uğruna? Geçiyormuş. Bir inat uğruna. Yani alt tarafı <gülüyor> hani böyle bir, bir ne bileyim iktisadi konularla ilgili şeyler olur. Ayaklanmalı grevler olur. Ekonomi kötüye gidiyordur falan. Ya, böyle bir şey de yok. Evet ekonomide benim gördüğüm kadarıyla büyüme düşük düşük kalmaya devam edecek. Üstelik kalitesiz, dengesiz yani orada bir sorun var. Mı? Bu yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bunun sonuçları, toplumsal sonuçları ve nihayetinde sandığa yansıması bugünün sorunu belki değil. Ama öpte yandan hükümetin bir parkı yok etmek için bu kadar büyük bir şey yaratması, zarar yaratması kendine zarar veriyor son takipte. Bunu tabii görüyor. Yani şeyler herhalde başbakan da gördü bilemiyorum tabi aslında büyük bir şeyle açıkçası endişeli herkes bekliyor gelince acaba ne diyecek diye ee, ama işte ben son gelişmeleri tabi açık radyonun dinleyicileri de biliyorlar yani Bülent için e, girişimleri Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı'nın girişimleri diğer ya yani Ali Babacan'ın örneğin demeci vardı ki o ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ...bütün bunlar... ...şeyi gösteriyor... ...yani daha önce Kalkınma Partisi içinde de... ...büyük rahatsızlık var... Ali Babacan ne demişti? Ali Babacan diyor ki şey... ...yani meşru talepler... ...dile getirilebilir diyor... ...bu demokrasinin bir parçasıdır diyor falan... ...yani oraya ille de gidip... ...parkı şey... ...topçu kışlası yapacağız demiyor... Ee, tabii bunu başbakan o kadar şanskileştirdi ki hiçbiri çıkıp da e, bu, bu gereksizdir, e, şart da değildir. Dolayısıyla e, bunun pekala bu proje iptal edilebilir diyemiyorlar açıkçası. Bu da vahim tabii. Yani e, böyle Adalet ve Kalkınma Partisi içinde e, hakikaten hakikaten başbakan ortamı terörize etmiş gibi öyle evet, anlaşılıyor ya. ve bir de tabi buna ilave eden, e, kaygı verici bulduğum naçizane yani benim bir hususta mesela Star gibi bir gazetelerde de yani destek olan gazetelerde de e, şeyin e, pompalanıyor olması twitter'da da yedirmeyeceğiz tepkisi çığ gibi büyüyor mesajlarda mesela çevre duyarlılığı adına başlatılan gösterilerin gerçek amacını biliyoruz arka plandaki hesabı bozacağız gibi ...görüşlere yer veriliyor... ...çığı gibi büyüyor gibi... Büyük ...vallahi bu, bu konuda şeyler... tabii... ...yani böyle bir... ...şeye kapılmaları da... ...yani böyle okuyorlarsa yanlış okuyorlar... ...tabii Gezi Parkı ...Gezi Parkı dışında ayırmak lazım açıkçası... ...yani bunu bahane ederek... ...o şeyleri gördükçe... ...Mustafa Kalpaklı Mustafa Kemal Bayrakları... ...bunların ne anlama geldiğini doğrusu iyi biliyoruz yani ben benim şahsen en ufak bir kuşkum yok ve en ufak bir sempatim de yok ee, ama geziyi ayırmak lazım birbirinden yani şeyin Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı ankette aslında görüntü şeyi doğruladı bu, bu tamamen bir sivil toplum hareketi bunlarda hiçbir şey bir art niyet, hani bir işte şeye çanağı tutalım darbe zemin olsun. işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni özellikle şey etmeye çalışalım, devirmeye çalışalım da ne olacaksa. Daha böyle böyle bir şey orada, Oradaki olayı çok açık yani. Tamam. Sadece partile sınırlı tabii ki kalmadı ama bir artık yeter şeyi çığlığı bir anlamda oraya gidenlerin yüzde otuz şey yüzde yetmiş beşi özür dilerim hiçbir partiye mensup değiliz diyor evet İstanbul Birliği Üniversitesi de üç bin eylemciye sormuş evet eylemciye üzerinden... sormuşlar şeyin içinde çok az yani partili partimin işte şeyle talimatıyla şu suyla bu suyla geldim diyenler yüzde sekiz dokuz son derece sınırlı %37'si yeni parti istiyor. Şimdi bu, bu muhalefet açısından da önemli bir mesaj. Çok önemli tabii. Yani, e, e, yani esas konu da başbakanın otoriter tavrında kaynaklanıyor. Evet kaynak yani donunda. şeyde sorulduğunda peki neden buradasınız diye iki şey söylüyorlar. Bir başbakanın yorgan otoriter tavırları iki polis şiddeti. Evet. evet ve çok ilginç aslında yani çok yüksek otoriter %93, evet. %92,5 gibi yani bir rakam çıkıyor bu, bu kadar autoritari. artık açık ki çünkü ondan önce de işte bu alkol meselesinde bunlar temcit pilavı gibi tekrarlamaktan ben de doğrusu yoruluyorum. Fransız radyolarının adı çünkü bu son günlerde epey şey ekranında konuşmak durumunda kaldım. Batı'nın da tabii müthiş bir merakı var ama orada da yani hala o bir takım klişe Yaklaşımlar da eksik değil. Neyse bizim konumuz değil. Onlara da kızıyorum, sinirleniyorum. Ee, bazı aptal aptal şeyler söylüyorlar. Ee, bu şeye dönecek olursak yani anketi dönecek olursak yüzde gene 90 küsuru özgür kilit ne yani nedir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız diye sorduğum zaman özgürlükçüyüm diyor. Evet yüzde 60. Yani Aynı zamanda üstünde. Üç, evet. Dinliyorum seni Ömer. Evet, özgürlükçüyüm seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenler %81 falan üstünde. Bunu e, e, diğer katılmalarla beraber %90'ın üstüne çıkıyor daha yumuşak seçeneklerle. Evet. Çok ilginç yani. E, bu bu açıkça bu karakteri burada yani nasıl bir olay olduğunu gösteriyor. Bu şimdi tabii Yeni Türkiye'de. İşte yeni Türkiye Gezi Türkiye Gezi Parkı yeni Türkiye deniyor. Bence çok yanlış değil. Yani bir sosyolog değilim tabii ve böyle hemen teşhis koyacak durumda da değilim. Ama yani bütün bu bilgilere bu kompozisyona baktığımız zaman orada çünkü çok çeşitli bir şey de var insanlar da var. Şimdi biraz önce Sabahleyin hani hayret bir şey şey seyrediyordum bir haber kanalını. Dün akşam malum kandil gecesiydi, ondan sonra antikapitalist denilen bir grup da oradaymış. Böyle bir hoca gibi sakallı, bir daha yaşlı birisinin arkasında bir böyle gençlerden daha çok oluşan bir cemaat. Dua ettiler şey için, evet, evet. Ge Gezi Parkı'nın kandil Gecesi vesilesiyle, Gezi parkı'ndaki eylemin işte muzaffer olması, sesinin gür, Allah'ın sesini bu insanların gür çıkartması için dua ettiler. Ve bütün parkta da kandil simitleri dağıtıldı. Evet. Sınırsız sayıda biz de oradaydık yani. İşte mümkün. bu bir yani bu yaşamanın insanların birbirlerine saygı göstererek inançlarına, düşüncelerine Saygı göstererek bir arada yaşamanın yani bu buradan hakikaten özlediğimiz e, o şey demokratik Türkiye e, liberal Türkiye e, çıkabilir e, evet, onun yani, bir çeşit mikro şeyi e, ufak o, not mikro toplumu evet eklim yazar İhsan ile açık. Kandil Simit'i dağıtan, dağıtan eylem alanında dua eden yazar İhsan İli çıktı zalim sultana karşı hakkı haykıran gençleri bu memleketten eksik eyleme diye dua ediyor. <gülüyor> Bir de mesela Pınar Öğünç ile dün konuşuyorduk gazeteci ve yazar. Şeyi anlattı o da yeni bir kitabı çıkmıştı bu vicdani retçilerle asker doğmayanlar diye. Yani. yani aynı parkta biraz önce senin de sözünü ettiğin için daha da ilginç bir şeye dikkat çekti. 50 metre bile değil arayla bir anda e, öldürmeyeceğiz ölmeyeceğiz kimsenin askeri olmayacağız sloganları mı evet. hemen onun 50 evet. metre ötesinde. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler diyen yana ve kavga etmeden evet, de. Bir ekleme de ben yapayım. Evet. Bu Ezgi Başarı'nın 6 Haziran'daki yazısından şöyle yazmış. Alnına Atatürk bandı çeken hanfendiden 5 metre ötede Apo bayraktı. Gençler oturmakta diyor. Bazen Türkiye layıkları layık kalacak. Bazen Bici Selok Apo ön plana çıkmaktaymış. Ama tahammül edilmekte diye şey yazmış Ama Ezgi Başarı. En müthiş slogan şey tabii. E, Bici, Bici, Bici Selok, Selok, Atatürk. Atatürk. <gülüyor> evet bu bu slogan yani gerçekten <gülüyor> bu aşılamaz, yeni, kolay kolay. Yani bir anlamda yeni Türkiye'nin işaret fişeği gibi duruyor. Yani çünkü birçok şey var işin içinde. Tabii ki işte özgürlükler, bireysel özgürlükler biraz önce konuştuğumuz herkesin bir şeye düşüncesine saygı, onu özgürce ifade etme bu şey, bunlara karşı bir tehdit görüldüğü zaman ki bunu başbakan başardı böyle bir tehdit yaratmayı o şey üslubuyla saldırdan ve aşağılayıcı kibir, aşağılayıcı üslubuyla sadece tabi çapulcu değil aynı zamanda işte alkol yasasında öyleydi pek çok konuda yani örnekleri şimdi çoğaltmayalım ama bunun ötesinde de tabi şey de çok önemli Kürt sorunu bir taraftan. Zaten benim anlamakta güçlük çektiğim olay da o. Bu kadar sen e, önemli bir şeye, e, badireye girmişsin. E, çok önemli bir sorun, hayatı bir sorunu çözmeye çalışıyorsun. Buna odaklanmak yerine alkol yasasıydı, gezi parkı ile top yapacağım yapacağımdı vesaire. Yani bir süredir de ben bir iktisatçı olarak tabii bir, biraz bu yönde kafayı yoruyorum. Anlamaya çalışıyorum. Hani bir rasyonelite var mı bunun içinde? Neden böyle yapıyor? Öyle değil mi? Yani sonuçta siyasetçi olarak iktizarda kalmak istiyor. Aslında başkanlık rejiminin başkanı olmak istiyor ilk Türkiye'nin falan. Şimdi bütün bunlar aksine böyle daha fazla koalisyonu değil mi? Tabanını daha fazla iyi gerektirir. Seçmen koalisyonunu seni destekleyecek. Seçmen koalisyonunu daha geniş tutmanı. Gerektirir. Şimdi bunu tam tersini yapmaya çalışıyor. Evet dün de... Bunu, e, bunu da anlamıyorum ben yani... Anlaşılması çok güç. yani mesela dün de e, bir, daha önceki bir yazısından e, Şahin Alpay'ın alıntı vardı yani daha doğrusu biz okuyorduk e, büyük bir iç barış inisiyatifine öncülük ederken başbakan barış sürecinin dostlarını olabildiğince birleştirme, düşmanlarını olabildiğince tecrit politikası uygulaması gerekirken bunun tam tersini yapıyor. Hayret evet. doğrusu diyordu. Evet. Şimdi akil insanları şimdiki şu manzaraya bakar mısın? Akil insanlar diye tabii bu şeyler korkunç eleştirdikler. Ulusalcılar, MHP'liler falan. Vatan haini neredeyse ilan edildiler. O işçi partili zevat. Ondan sonra Mustafa Kemal'in askerleri takımı. Şimdi bu insanlar bugün bak, değil mi? Çok uzun bir süredir çok ciddi çaba harcıyorlar. Yani zamanlarını e, verdiler, e, e. işte enerjilerini verdiler, büyük bir gayret içinde başbakan bunları çağırınca gittiler. Beni çağırsaydı doğrusu ben de giderdim. Çok da işim başımdan başımı olduğu halde. Fakat Bugün bu insanlar televizyonda da birçoğu da senin de benim de tanıdığım dostumuz uçlu, uçlu televizyonlarda onlar da şaşkın bir vaziyette yani ne yapmaya çalışıyor başbakan diyorlar. Şimdi rapor hazırlıyorlarmış. Başbakan da inşallah tekrar toplar orada söylesinler başbakan'a. Yani bu ne sirke bu ne lanı turşusu değil mi? Evet bunu bir başka... Felsefe ve zihin araştırmaları yapan bir profesör arkadaşımızla programcımızla konuştuk. Übri sendromu diye bir şeyden bahsediliyor. ya ben bak bunlar son, son günlerde tabii hiç alalım olmadığı için çok da cahil olduğum için yani i̇şte birilerinin bana bunu izahlayın başmakalını izah etmesi için. Evet. Öz istiyorum. Söyle çok dinliyorum seni. Evet yani böyle bir <gülüyor> e, o Lord Owen'ın ortaya attığı psikiyatri dergilerinde çok ayrıntılı makaleler yayınlanan bir konu var. Evet. O da e, kibir sendromu deniyor. Pek çok e, ilk defa duyuyorum kibir örneğin sendromu. Var. Evet ve biz böyle kendini mesih olarak bir tarz görmek e, işte şeyle konuşmak böyle biz diye tek temsil eden kendisini. Ve başka görüşleri dinlemeyip en önemlisi de başkalarını aşağılama gibi bir herkesi aşağılama. Sadece kendisinin görüşlerinin doğru olduğunu savunma gibi kriterler geçiyor. John F. Kennedy'de de varmış mesela. Nixon'da da yani çeşitli Amerikan başkanlarında da De Gaulle'de de böyle gidiyor yani. Böyle evet. bir şey tartışmada yaptık doğrusu. Güven güzel dereyle evet siz yani psikolojik alana girdiniz psikiyatrik alanı evet. <gülüyor> yani valla mecbur girmek zorundayız çünkü başka türkün açıkçası izah edilemiyor bir de şeyde bir kavram vardır i̇şte hem siyaset biliminde hem iktisatta kullanılır şimdi türkçesini bilemiyorum açıkçası benim diktatör acaba türkçe nasıl deniyor ee, ben de şimdi çıkıyamadım aydınlanmış bir despot evet yani aydınlanmış Resport demek yani neyse bunu da içeriyor. Yani şu şu anlamda kullanılan bir kavram bu. Bir şey her şeye karar ver bir diktatör ama bunu büyük bir içtenlikle yapıyor. Yani toplumu için o toplumunun iyiliği için onun refahını işte maksimize etmek için sattı. Biraz öyle bir kavram ya piyasa ekonomisi yerine hani piyasa fiyatlar bilmem ne karar vereceğini, iktisadi kararlara bu devlet karar veriyor. Ve bu tamamen kendisi için değil, işte alakalı. Evet. İşte bu durumun inancı. Evet. Bunun inancı. şeyde boyutunda var işin. Onun için böyle eliptik bir zamanla müthiş bir anladığım kadarıyla öyle şey Güç kırıklığına vuruyor, öfkeleniyor ondan. Yani nasıl ben bu kadar dikkate? <gülüyor> ee, yayında bir problem oldu galiba e, ve burada o zaman e, <gülüyor> iyi duyulamıyor. Zeyvettin Ne de... o kadar mı? Böylece o inanmış ki çünkü daha denediği şey yapıyormuş. Bunu yapmak istemiş ve buna takıyor ve buna karşı çıkıldığı zamanda inanılmaz öfkeleniyor şimdi yani bunu da anlamak çok zor anlamak daha doğrusu çok zor değil yani bu anlaşılan böyle bir şey de var için içinde o kibir sendromu evet bunu uzun boylu herhalde çok bu günleri tarihi günlerden geçiyoruz kesin burası uzun boylu tartışmaya devam edeceğiz herhalde Şimdi süreyi de bitirdik galiba. Çok teşekkürler Seyfettin. Görüşmek üzere. Oo. Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat Evet, ekonomik gidişat son kısmında hafif bir teknik arızadan dolayı bazı kelimeleri iyi anlaşılamamış olabilir. Onun için de özür dileriz bütün dinleyicilerden. Onu telafi etme imkanı da en kısa zamanda zaten bulacağımız kesindir. Şimdi bir ara vereceğiz. Arın, arayı mütakipte gazeteci, yazar ve Akademisyen aynı zamanda da Açık Radyo'nun uzun yıllar programcısı olan kuruculu ortaklarından Şahin Alpay Alpay'la bu günlerin en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkan medya ve etik meselesini biraz konuşmaya konuşacağız. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.38 ve bu arada da biraz önce sözünü etmeye çalıştığım gibi Şahin Alpay epey bir süreden sonra stüdyolarımızda. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk Ömer'cim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Cem. Can. Can. Can. Evet. Çok affedersiniz. Sağ Valla e, seni sık sık burada varlığınla değil ama e, yazılı varlığınla sık sık... E, ne mutlu benim için. Anıyoruz ve yazılarından e, alıntılar da yapıyoruz. Özellikle mesela bu daha yeni, bu germe ve kutuplaştırma hayra alamet değil başlıklı yazını... ...çeşitli vesilelerle günün bu son derece tarihi günler içinde... Ee, epey bir eline boyuna konuşma fırsatımız oldu. Bugünkü yazında da çarpıcı e, tespitler var ve başbakanın değişmeye ikna edilemezse o zaman ben şahsen yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonunda ziyadesiyle yorulmuş olduğu ya da sağlık durumunun göreve devam etmesine izin vermediği sonucuna varacağım demişsin. Bunu da zaten sağlık meselesiyle biraz önce müşterek dostumuz, ortak dostumuz Seyfettin Gürsel de evet. birazcık konuşma fırsatımız var. Evet. Benim ama asıl sormak istediğim medya, yani senin bence Türkiye'deki bu konuya en çok kafa patlatan, üzerinde yazı insanlardan bilsin. Medya ve etik konusuna. Evet. Ne, ve sınıfta kaldı deniyor medya büyük ölçüde. E yani. valla tabi e, Ömer biliyorsun Türkiye'de son zamanlarda özellikle Sayın Başbakan'ın katkılarıyla müthiş bir kutuplaşma yaşıyoruz. Sayın Başbakan adeta tam tersini yapması gerekirken yani Türkiye'nin hayati bir meselesi olan barış sürecini selametle başarıya ulaştırması beklenirken evet. ve bu amaçla da Barıştan yana olan herkesi birleştirmek, barışın karşısında olanları tecrit etmek amacına yönelik bir politika izlemesi beklenirken ben o yazımın sonunda da hayretler içindeyim. Nasıl oluyor da bunun tam tersini yapabiliyor, toplumu geriyor, toplumu kutuplaştırıyor, hiç de gereği olmayacak şekilde mesela ben şahsen, bu alkollü içki tüketimi ile ilgili yeni getirilen sınırlamaların büyük ölçüde belki bir iki aşırı şeyi var. Büyük ölçüde makul olduğunu düşünüyorum ama bunu bu sınırlamaları haklı göstermek için ortaya çıkıp söylediği şeyler içki içen alkoliktir. Bu dinin icabıdır, içki içmek günahtır falan gibi laflarla ortaya çıktığı zaman tabii ki Amacının tamamen dışına çıkmış oluyor. Ben 2011 seçimlerinden bu yana Sayın Başbakan'ın yüzde oy almasından sonra, partisinin yüzde oy toplamasından sonra biraz fazla şişirilmiş bir özgüvenle ben ne istersem yaparım. İçime sinerse Çamlıca'ya cami yaparım. Türk usulü başkanlık sistemi getiririm. Nükleer santral yaparım. Gezi Parkı'nı yıkıp onun yerine bilmem ne topçuk kışlasını yaparım. Bunlara da kimse karışmaz. Ben hesabı seçimden seçime veririm diyen bir inanılmaz tavır içine girdi. Ben açıkçası bunu 2011 öncesi başbakanlığa, o belki o zamanlarda da işaret edebilirsiniz. Bazı e, makul olmayan tavırları vardı. Ama genel olarak Sayın Başbakan, Türkiye'nin çok değişik ayrışmaları olan Türk, Kürt, Sünni, Alevi, e, laiklik yanlısı ve laikçilik yanlısı yani otoriter bir laiklik yanlısı vesaire vesaire birçok konuda bölünmüş olan bir toplumda e, göstermesi gereken basireti genel olarak gösterdiğini, hassasiyet, hassas dengelere e, dikkat eden bir tavır izlediğini düşünüyordum ama ne olduysa bu, bu 2011 seçimleri ee, Sayın Başbakan'ın e, şeyini affedersiniz, dengesini bozdu. Ben hakikaten bugünkü yazımın sonunda da söylediğim gibi, acaba sağlık sorunu mu onu bu hale getirdi e, diye e, çok mu yoruldu? Şimdi bak e, Ömer, ya bu çok önemli bir konu. Amerikalılar bir başkanı iki dönem seçiyorlar. Bu dünyanın en demokratik bir kusurları olmasına rağmen en demokratik ülkelerinden biri dünyanın şu anda en otoriter rejimlerinden biri olan Çin'de de Çin Komünist Partisi son e, yıllarda son on yıllarda daha doğrusu on yılda bir bütün yönetim kadrosunu değiştiriyor. Ve arkasında yatan mat, ma, mantık zannediyorum aynı. Bir yönetim kadrosu en çok on yıl metal şey yapabilir, yorgunluğu oluyor. Değil mi? Evet. E, sağlıklı bir şekilde işini yapabilir. Neyse söyleyecek çok şey olduğu ya, için. Ben şimdi buradan e, çok e, önem verdiğim bir konuyu e, buradan tam da bağlandığı noktadan sonra sormak istiyorum. Üzerinde defalarca da yazmış olduğum bir konu. Şimdi böyle durumlarda demokrasinin Sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi yani plebisiter demokrasi, demokrasi ya da çoğunluk diktatörlüğü gibi rejimlere düşmemesi için seçimler olmasına rağmen en önemli rollerden biri belki de başında gelen medyanın denetimi olması Kesinlikle. 4. kuvvet denilen Kesinlikle. şey. Şimdi bu durumda, bu sağlıksız tablo karşısında Türkiye'de medyanın hiç böyle bir görev, ya sayın başbakan ne diyorsunuz böyle şeyler olur mu? Hukuku nasıl çiğnersiniz gibi bir şey sormadığı gibi tersine bir takım e, uluslararası komploların e, devreye Şimdi, sokulduğunuz ima eden manşetlerinden getiren gazeteler evet, Ömerciğim çok haklısın. Ben tabii e, kutuplaşmadan girerek Medyaya geçmek istiyordum ama konu başka yerlere götürdü beni. Oraya dönelim şimdi. Tabii ki son zamanlarda e, gördüğümüz e, gelişmelerden bir tanesi. Daha doğrusu bu başbakanın başından itibaren çok büyük bir yanlışı şu. O nasıl kendisi iktidara gelene kadar medya patronları ona karşı bir tavır takınmışlarsa bu sefer o iktidara geldikten sonra medyayı patronlar aracılığıyla denetleme politikası izlemeye başladı. Malumumuz büyük medyanın patronlarının hepsi Başka alanlarda çıkarları olan, yatırımları olan kimseler, o dolayısıyla hükümetle geçinmeye fevkalade önem veriyorlar çünkü hükümetten alacakları ihaleler, sağlayacakları avantalar, onların başka işleri içinde çok önemli. Bu yüzden de bu yeni dönemde de biz bu patronların bir hükümete yanlı bir tavır içine girmesi için başbakanın elinden gelen her şeyi yaptığını mesela daha önce Doğan medyası tabii ona müfrit bir şekilde karşıydı iktidara gelmesine ve ona da Aydın Doğan'a da vergi şeyleri vasıtasıyla cezaları vasıtasıyla o medya pazarındaki neredeyse monopol durumunu kıracak e, zorlamalar yaptı. Bunun dışında Sabah grubunu kendisinden yanı olan bir, bir iş adamına sattırdı. Aynı şeylerin izlerini bu son günlerde de görüyoruz. Mesela Show TV yine e, Sayın Başbakan'a çok yakın olan e, çok iş onunla birlikte çok işler yapan Ciner grubuna ihalesiz satıldığını görüyoruz. Bunlar. Bunun karşısında da tabii Türkiye'de iki tane faktör var. O faktörde Türkiye'de bir sürü başka gazeteci ve bir sürü başka yayın organı da bazıları da tabii başından itibaren olmak üzere hükümetin karşısındalar. Bazıları da demokratik prensipler açısından e, hükümeti eleştiriyorlar. Tabii tarafın şey yapması 2007'de kurulması nasıl askeri vesayetin geriletilmesinde Türkiye'de büyük bir rol oynadıysa aynı şekilde demokratik bir bakış açısıyla olan bitenleri değerlendirmek için fevkalade önemli bir rol oynuyor. Bu Ahmet Altan döneminde bilhassa öyleydi ama ondan sonra da bu doğrultusunun esas olarak değişmediğini görüyoruz. Nedir peki farkı bu Taraf Gazetesi'nin? Editoryal bağımsızlık diye e, yıllardır <gülüyor> anlatmaya ve yerleşmesini e, sağlamaya çalıştığımız olay maalesef bizim e, medyamızda çok ender rastlanan bir şey. Şüphesiz Açık Radyo'da bu editoryal bağımsızlığa sahip olan medya kuruluşlarımızdan biri. Hiç şüphesiz internette de son yıllarda sadece gazeteciler tarafından yönetilen yeni medya mahreçleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında çok farklı açılardan olaylara bakan bir medya son yıllarda bir çoğullaşma, tecrübesi yaşıyor. Buna da tabi sosyal medyayı da dahil evet, etmemiz lazım. Sosyal medya manipüle ediliyor hiç şüphesiz. Hem hükümete kayıtsız şartsız biat etmişler tarafından hem de hükümete kayıtsız şartsız muhalif olanlar tarafından ama bence esas olarak da e, olaylara e, dengeli bir bakış açısıyla demokratik prensipler açısından ee, bakma ihtiyacını e, duyanların sesini de güçlü bir şekilde e, ifade ediyor. Şimdi gelip bu şeye gelince istersen onu analiz için bir şeyler söyleyeyim. İç düşmanlar dış düşmanlar. Evet. Efendim Amerikalılar efendim İranlılar İnsanlar. efendim Beşer Asad efendim içeride hükümeti yıkmak isteyenler olayları manipüle ediyorlar. Hayır. Benim cevabım ne biliyor musun? Sayın Başbakanım ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Türkiye'ye büyük hizmetleri oldu. Bu 2011 seçimlerini, hatta bu barış sürecini başlatarak da büyük bir hizmetleri oldu. Bu hizmetlerin sonucunda ne oldu? Türkiye'de ortalama gelir yaklaşık üç katına çıktı. Türkiye'de geniş bir orta sınıf ortaya çıktı. Türkiye'de artık tabu denen bir şey kalmadı. Türkiye temel meselelerini hiçbir zaman bu kadar özgürce tartışmadı. Bunun sonucunda tabii ki demokratik prensiplerin yerleşmesi ve demokratik prensiplere sahip çıkan yeni kuşakların ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Yani Sayın Başbakan bir anlamda... Abdülhamit'in başına gelenleri yaşıyor. Abdülhamit'in <gülüyor> kurduğu, <gülüyor> kurduğu okullar sonunda onun o otoriter rejimini e, yıkmıştı. Şimdi de bundan sonra eğer Sayın Başbakan bir otoriter yönetim tarzına gidecek olursa Türkiye'de bunu kabul etmeyecek çok geniş kitleler var. E, bence bu son Gezi Parkı dolayısıyla tanık olduğumuz gösterilerin ana şeyi Türkiye'nin demokratikleşme yönünde attığı ciddi bir adımdır. Türkiye toplumu uzun yıllar pasifize edilmiş, politik apolitikleştirilmiş kuşakların yeniden şeye katılıma, siyasi katılıma yöneldiklerini ve bu seferde eski çağlarda olduğu gibi önercim mesela bizim 68 kuşağında olduğu gibi Otoriterlik, totaliterlik yönünde değil, aksine Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi, insan haklarının yerleşmesi yönünde güçlü bir ses duyurmaya başladılar. Evet. Ben bu gösterilerin, polis şiddesine gösterilen tepkinin, Gezi Parkı'na sahip çıkılmasının ve başka birçok şeyin gösterdiği gibi artık demokrasi isteyen ve bunun için mücadele edeceğini gösteren genç kuşaklar var. Ne mutlu bize. Sayın Başbakan da bu gelişmenin temellerini attığı için e, takdir edilmeli <gülüyor> diye teşekkür düşünüyorum. Teşekkür çıktı onlardan evet, zaten. Evet. Yani gezi direnişçilerinden bir teşekkür de yayınlandı bizi birleştiren başbakan için diye. Ha, e, ya o biliyorsun şey Milli Eğitim Bakanı ne maksatla o lafları etti ama tam da 12'den vurdu yani. Yıllarca uğraşsak e, muhalefetin yapamayacağını biz 5 gün içerisinde başardık Aynen ve öyle. birbirleriyle hiç ilgisi olmayanları bir araya getirdik. ...şimdi tabii Ömer... ...yani bu gösterilerden... E, ...ve bu hükümete karşı... ...eleştiren... E, ...tavırdan... E, ...yararlanmak istemeyenler... E, ...yararlanmak isteyenler yok... ...diyemeyiz. diyemeyiz şüphesiz şüphesiz Türkiye'de... E, ...barış sürecini akamete uğratmak isteyenler var... ...mesela benim duyduğum kadarı da... ...Anadolu'da... ...bunu fırsat bilip BDP'nin... ...merkezlerine saldıranlar olmuş ondan sonra hiç şüphesiz bazı manzaralar cumhuriyet mitinglerini yani vesayetin geri gelmesini isteyenlerin mesajlarını barındırıyor o da o da benim gözümden kaçmıyor açıkçası, de söyledi, açıkçası fakat... ama tabii ki ana eylemi Türkiye'de bu sefer demokratik prensiplere, insan haklarına, çevreye, şehrine sahip evet, çıkmak. Şehrini, vatandaş çok yani. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yahu Sayın Başbakan'ın İstanbul'la ne işi var? İstanbul'un imarıyla onu ne ilgilendirir? Çamlıca'ya cami yapılması, Taksim'e cami yapılması, Gezi Parkı'nın yıkılıp Topçu bilmem nesi yapılması, bir çılgın projeyle yeni kanal açılması, bunlar ne ilgilendirir? Yani bu bir de Türkiye'nin ne kadar merkeziyetçi bir şekilde yönetildiğinin, her şeyin o içime sindi veya sinmedi diyen başbakanın iki dudağı arasına girdiğini göstermesi bakımından da olağanüstü bir şey. İstanbul'dan İstanbul Belediyesi ve İstanbullular sorumludurlar. Yahu şu deniz atları vapurlarını nasıl yenileyelim diye İstanbul Belediyesi halka sordu değil mi? Evet. Çeşitli modellere oy, oy verdiler oy, oy, ve oynamak. öyle seçildiler. İstanbul'un öyle yönetilmesi gerekir. Başbakanın her şeye burnunu sokması döneminin bitmesi gerekir. Başbakan aklını başına toplaması gerekir. Ben umuyorum ki bugünkü yazımda da belirttiğim gibi bak durumun vahametinden Cumhurbaşkanı ııı e, Bilincinde, başbakan yardımcısı bilincinde ve biraz da başbakanın yurt dışında olmasından istifade ederek çıktılar ve bir ayar vermeye, hükümete bir ayar vermeye çalıştılar. Bunda ısrar etmeleri lazım. Geldiği zaman Sayın Başbakan AKP'nin ileri gelenleri, kurucu babaları toplanmalı ve Başbakan'a Sayın Başbakan, biz bu ülkeyi böyle yönetemeyiz, başladığımız bütün işler akamete uğrar. Şu 10 yıldır uğraşıp Türkiye'ye e, sağladığımız iyi imajı da yerle bir ederiz. Onun için lütfen eskiye dönün. Toplumu gelmeyin. Toplumu kutuplaştırmayın evet. demeleri lazım. Şey, belki de bitmek üzere. Son bir şey söyleyeyim yani bir dakika içinde. Yani bunun küresel boyutu da son derece önemli. Müthiş bir e, yankı yarattı. Dünyanın dört bir tarafında yani benim Hadde hesabı yok çıktım radyo ve televizyon programlarında benim için gibi. de aynı tahmin, tahmin ya. ederim. Ama aynı zamanda şeyi söylüyorum. ...işte etrafınıza bir bakın diyor bugün Ad Bastır dergisinin şahane bir fotoğraf eşliğinde gönderdiği mesajda demokrasi böyle bir şeydir işte diyor. Yani bütün dünyada olan böyle küresel bahar ölmedi daha çocukluğunu yaşıyor, bağırıyor, çağırıyor, tepiniyor. Çocuklar böyle olur ve biz şu anda gelecek inşa ediliyor. Bakın demokrasi etrafta budur diyor. Bir yani çok önemli bir nokta ve yani bunu medyaya dönersek tekrar patronları bir dükkan olarak tanımlamıştı. Başbakan sen bunu birkaç defa yazdın. Dükkanınıza sahip çıkın Dükkanınıza falan. sahip çıkan diye medya patronlarına bunun bu şekilde olamayacağını ve ancak bağımsız bir editoryal, bağımsız gazetecilikle olacağını kabul etmesi lazım. Aksi Olur Bu tabi müfrit bir şekilde AKP düşmanlığı yapan, gözleri at, gözlüğüyle kapanmış olanlar için de buradan bir ders çıkmak gerekiyor. Objektif, e, yorumla haberi ayıran, olaylara çeşitli açılardan bakmayı başaran bir medya olursanız ancak ciddiye alınırsınız ve saygı görürsünüz. Gerisi Ha, onu da söyleyecektim. Bu direnişçiler çok farkındalar meseleyi ve işte çeşitli medyaya gereken e, uyarıları da yaptı. Bizzat önlerine giderek büyük televizyon kanallarının bu yaptığınız olamaz deyip parası neyse verelim diyedi. Hatta espriler yapıldı. Para bıraktılar mesela e, bir televizyon kanalının önünde. E, ve onların bir kısmını da özür dile ettiler. Bir kısmının özür dilemesine imkan Yok, görünmüyor. Onun da sebebini sen söyledin patron. <gülüyor> yeni ihaleler açısından. Şahin Alper çok teşekkür ederiz. Bu yeni stüdyolarda seni ilk defa konuk ediyoruz. Fiziki varlığına daha da çoğaltırız bunu. Umarım. Başka seferlerde de burada olmak üzere başka vesilelerle ben de bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Ömerciğim. Çok sevgiler. Selda Bağcan'la bitirelim. Yaz gazeteci Yaz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.